1341 numaralı konu, Muaz ve Enes'in, ilim ile ameli birlikte yapmayı teşvik etmesi, Muaz bin Cebel şöyle dedi, kıyamet gününde kişinin ayakları kendisinden dört sual sorulmadıkça kaymaz, cesedini nasıl çürüttüğü, ömrünü nasıl geçirdiği, malını nasıl kazanıp nasıl harcadığı ve ilmiyle amel edip etmediği, dilediğiniz kadar ilim sahibi olunuz. Eğer siz onunla amel etmezseniz Allah size ilminizden ötürü bir ecir vermez, ta ki onunla amel edesiniz.